Herkesin yüzünü ona doğru çevirdiği bir yönü vardır Öyleyse hayırlarda yarışın Nerede olursanız olun Allah sizin hepinizi bir araya getirecektir Şüphesiz Allah her şeye kadirdir Her nereden yola çıkarsan yüzünü mescid-i haram tarafına çevir Bu elbette Rabbinden gelen bir gerçektir Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Her nereden çıkarsan yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede bulunursanız yüzünüzü yine o tarafa döndürün ki haksızlığa saplanmış olanları dışında insanların aleyhinize kullanacakları bir delil bulunmasın. Onlardan korkmayın, benden korkun. Ve bir de size nimetimi tamamlayayım, siz de Hidayete eresiniz. Nitekim aranızdan size bir peygamber gönderdik. O size ayetlerimizi okuyor, sizi arıtıp temizliyor, size kitabı ve hikmeti öğretiyor. Yine size daha önce bilmediklerinizi öğretiyor. Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin. Her toplum ibadet ve ayinlerinde farklı yönlere dönmeyi adet edinmiştir. Geçmişteki peygamberler de farklı yönleri kıble edinmişlerdi. Şu halde daha önce Yahudiler Beytül Makdis'e yöneliyorlardı diye mutlaka o tarafın kıble olarak devam ettirilmesi gerekmez. Allah insanlara kıbleyi bildirmiştir. Artık bunda tartışmaya gerek yoktur. Bundan sonra asıl yapılacak şey iyilikte yarışmaktır. Allah ahirette insanları bir araya toplayacak ve yapıp ettiklerinden sorguya çekecektir. Mekke dışında bulunanların kıbleye yönelmelerinin gerekmeyeceği gibi bir kanaati önlemek üzere, yolculuk sırasında kılınacak namazlarda da Mescid-i Haram'a dönülmesi emredilmiş, bu emrin Allah tarafından gelen bir gerçek olduğu ifade edilmiş, ayrıca bunun sadece Hz. Peygamber için değil, diğer Müslümanlar için de geçerli olduğuna işaret buyrulmuştur. İnsanların kıbleyle ilgili olarak Müslümanlar aleyhinde nasıl bir delil ileri sürecekleri hususunda, tefsirlerde farklı açıklamalar yer alırsa da kanaatimize göre, 144-150. ayetler arasında hem Hazreti Peygamber'e hem de Müslüman topluma hitaben, Mescid-i Haram'a dönmeleri hususundaki emrin birkaç defa tekrar edilmesinden şöyle bir anlam çıkmaktadır. Eğer bütün bu buyruklara rağmen yine de Mescid-i Haram'a dönmez de eskisi gibi Kudüs tarafına yönelirseniz, o zaman insanlar, yani müşrikler, ehli kitap ve hatta münafıklar, Muhammed gerçekten peygamber, ümmeti de vasat ümmet olsaydı hem kıblenin değiştirildiğini ilan edip hem de hala eskisi gibi Kudüs'e yönelmezlerdi diyerek, bu tutarsızlığınızı aleyhinize delil olarak kullanırlar. Fakat kıble emrini titizlikle uygularsanız artık söyleyecekleri söz kalmaz. Yalnız siz ne kadar dikkatli ve ihtiyatlı olursanız olun, mutlaka hakkınızda ileri geri konuşmaya devam eden zalimler, haksızlığa saplanmış olanlar bulunacaktır. Ama artık bunlara da aldırmamak gerekir. Müslümanlar yalnız Allah'ı düşünüp ona saygı göstermeli, ondan korkmalıdırlar. Bu şekilde Müslümanlar Allah'a ve O'nun buyruğuna saygı duyarak ibadetlerinde daima mescid-i harama dönerlerse Allah onlara nimetini de tamamlayacak ve onları hidayete erdirecektir. Onları ehli kıble diye de anılan bir büyük İslam milleti haline getirecektir. Nitekim öyle de olmuş Müslümanlar şunun bunun dedikodusuna bakmadan, zalimlerden korkup çekinmeden yalnız Allah'ı düşünüp onun hükmünü önemsedikleri sürece Allah onlara her türlü maddi ve manevi nimetlerini bol bol ihsan etmiştir. Yüzyıllar boyunca Arabistan çölüne sıkışıp kalmış, durmadan birbirleriyle savaşan, birbirini yiyip tüketen cahiliye dönemi kabileleri, Allah'ın birliği, Hz. Muhammed'in peygamberliği, Müslümanların kardeşliği, Kabe'nin kıble oluşu gibi birleştirici ilkeler etrafında toplanmışlar, bunun ardından... Diğer bazı milletlerinde İslamiyete girmesiyle çok kısa zamanda Müslümanlar üç kıtaya hakim olan bir dünya toplumu haline gelmişler, dünyanın en büyük devletlerini geride bırakan bir sosyal, siyasi, askeri, idari, bilimsel ve kültürel yapı oluşturmuşlardır. Daha önce özetle belirttiğimiz gelişmenin temelinde bilgi ve ahlaki arınmanın bulunduğuna işaret etmesi bakımından oldukça önemlidir. Kuşkusuz Hz. Muhammed'i peygamber olarak göndermesi Allah'ın insanlara verdiği nimetlerin başta gelenlerindendir. Allah'ın rahmet ve inayetini hak etmenin yolları da gösterilmiş bulunmaktadır. Buna göre Hz. Peygamber'in risaletini tanıdıktan sonra onun tebliğ ettiği ayetlerden ilham alarak, ruhumuzu arındırıp ahlakımızı güzelleştirirsek, Hz. Peygamber'in öğrettiği şekilde kitabı yani Kur'an'ı ve hikmeti özümseyip kavrar, bilmeyip de öğrenmemiz gereken daha başka şeyleri de öğrenerek ilim ve irfanda gelişirsek, Allah'ın nimetlerine liyakat kazanmış oluruz. İslam'dan önceki döneme cahiliye denmesinin sebebi, bu dönem insanların hem zihnen hem de ahlaki bakımdan geri olmalarıydı. Onları bu gerilikten kurtaran da Hz. Peygamber olmuştur. Zira o, insanlara bir yandan kitabı, bir yandan da hikmeti, yani dini ve dini konularla ilgili en doğru bilgileri ve genellikle sünnet diye ifade edilen en güzel davranış biçimlerini öğrettiği gibi, bilmedikleri daha başka konularda da insanları aydınlattı ya da aydınlanmanın yollarını açtı. Böylece Müslümanlar, Bilgi ve erdemlerle donanmış olarak başarıdan başarıya koştular. Hz. Peygamberin açtığı bu aydınlık yolda ilerleyerek sonraki yüzyıllarda dini ve dünyevi ilimlerde ve bunların uygulamaya geçirilmesinde insanlığa örnek ve önder olacak bir konuma yükseldiler. Müslümanların gerilişi de kitap ve hikmeti ihmal etmeleriyle başladı. Allah'ı anmak, zikir, hem kalple, hem dille, hem de eylemle olur. Kalple zikir, insanın her türlü tutum ve davranışında Allah'ı hatırlamasıyla, dille zikir, Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını, tesbih ve dua cümlelerini dilde tekrar etmekle, eylemle zikir ise Allah'ın iradesine uygun yaşamakla olur. Özellikle tasavvufta zikrin her üç çeşidine de önem verilmiş, bilhassa dille zikir için çeşitli usüller geliştirilmiştir. Ancak insanın işini gücünü yaparken, normal hayatını yaşarken kalple zikir halinde olması, yani Allah'ı düşünüp onun hoşnutluğunu gözetmesi, keza amelleriyle zikir halinde olması, yani Allah'ın buyruk ve yasaklarına titizlikle uyması en önemli, değerli ve yararlı zikirdir. Müslüman'ın verdiği her türlü nimetlerden ve imkanlardan dolayı Allah'a minnettarlık duyması, bunu sözleri ve amelleriyle göstermesi anlamına gelen şükür de, genel olarak İslam ahlakında özellikle de tasavvufta kulun Allah'a karşı edep ve saygısını dile getiren önemli kavramlardandır. Zikir gibi şükür görevi de hem dille hem de eylemlerle yerine getirilir. Yaygın tanıma göre her nimetin şükrü o nimetten insanlara ihsan ve ikramda bulunmak, daha genel olarak o nimeti Allah'ın uygun bulup hoşnut olduğu şekilde kazanıp harcamak ve kullanmakla eda edilmiş olur. Bunca nimetleri veren Allah olduğuna göre, insanın görevi de daima diliyle, gönül ve eylemleriyle onu anıp nimetlerine şükretmek, nankörlükten sakınmaktır. İnsan, her türlü eyleminde Allah'ı hatırlar, işlerini O'nun koyduğu hükümlere ve genel olarak O'nun rızasına uygun düşüp düşmeyeceği ölçüsüne göre yaparsa, Allah da insanı anacak, yani dünyada hak ettiği şekilde O'na yardım edecek ve ahirette de derecesini yükseltecektir. Kur'an Yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışmasıyla ilgili programımıza bir sonraki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları